Şükür ve tevekkülün büyük mükafatı. Adam cuma günü evde un kalmayınca eşeğine yükledi bu odayı. Değirmene doğru koyuldu yola. Vardığında çuvalı indirirken eşek kaçtı. Aramaya çıksa cuma namazı kaçacak. Kendi kendine sen nereye gidersen git. Ben Rabbimin emrinden çıkmam. Doğru. Cuma namazına gidiyorum." dedi. Ezan okundu. Huşu içinde ibadetini yaptı. Cumadan sonra baktı ki eşek hala yok. Tarlaya gitse eşek lazım. Onun için eşek lazım. Şimdilik eve gidip biraz dinleneyim. Sonra çaresine bakarız diye düşündü. Eve yaklaşınca ahırdan eşek sesi geldi. "Hanım, eşeğim burada işine." dedi. O da cevapladı, efendi bugün ödüm patladı, az kalsın ölüyordum. Koca bir arslan eşeği önüne katmış, o yana bu yana derken ahıra kadar getirdi. Ben de korkudan odanın bir köşesine saklandım. Pencereden baktım, arslan geldiği gibi gitti. Adam, hanım bu bizim eşek değil mi diye sordu. Hanımı evet bizim eşek dedi. Adam şaşırıp kaldı. Hanımı bu arada, bey senin karnını açtır, taze un geldi, ekmek yaptım. Deyince adam hayretle sordu. Un nereden geldi? Sorma bey. Komşumuz değirmene gitmiş. Kendi unu diye bizim unu getirmiş. Yanlışlığı anlayınca da bize bıraktı. Yani unumuz geldi. Sana bir haberim daha var. Komşu bahçesini sularken kanalı açık unutmuş. Bizim bahçede sulanmış. Adam eşinden bunları duyunca ellerini açtı. Allah'ım. Ben senin bir emrini yerine getirdim. Sen benim üç ihtiyacımı gördün. Sana ne kadar şükretsem azdır ya Rabbi. Kıssadan hisse mi? Eşek her zaman eşekliğini yapsa bile biz Şükür ve tevekkül içinde Rabbimize yönelelim. Günlük koşuşturmalarda boğulup kulluk borcumuzu unutmayalım.